Kılarla Memekte tarihi başladı. Açık radyodasınız, Murat Melici diniyorsunuz. Bugün 24 Ocak. Tarihin değişik dönemlerinde pek çok olay yaşandı ama içlerinden biri var ki hiçbir zaman unutulmayacak. 24 Ocak dediğimiz aklımıza gelen ilk şey, yaşanmasıydı dediğimiz, ah ettiğimiz, keşkeleri art arda sıraladığımız, hafızamızda hep canlı tuttuğumuz olaylardan. 24 Ocak 1993 günü bundan 24 yıl önce gazeteci Uğur Mumcu. Evinin önünde uğradığı bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sella Baycan'ın şarkısında tasvir ettiği gibi karlı bir pazar sabahıydı. Bir pazar sabahıydı Ankara karaltında Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana, kalemim düştü kana Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana Uğurlar olsun, uğurlar olsun Üzünlü bulutlar yoldaşın olsun, bir kalem, bir yürekli olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, üzünlü bulutlar yoldaşın olsun, bir keskin kalem... Afansız bir ölüme şaraplar parçaları Saflandı ciğerime Ucuz can pazarıydı Kan doldu gözlerime Kan doldu gözlerime simsiz korkuları katmadım yüreğime ben de az horuları yaşadığı bölümüne Horular olsun, nurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir kalem, bir kırık gözlüm, olsun. 24 Ocak, Türkiye'nin ayağa kalktığı tarihlerden biri. 24 Ocak kararların münazebetiyle değil, ondan 13 yıl sonra işlenen bir cinayet yüzünden. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından gözlem köşesinin sahibi Uğur Mumcu o gün karlı sokakta bulunan evinin önünde arabasına konulan bir bombayla öldürüldü. Cenazesi kalabalıktı, herkes oradaydı. Bugünlerde ortalık biraz tenhalaşsa da Uğur Mumcu tarihin gördüğü en büyük cenaze törenlerinden biriyle uğurlandı. Olurumdun olmazlarında ve her sabah uyandığımda Yağıtan umutsuzlukta sen vardın Bir mum kalıp aydınlığımda Bir sen kalıp anladığında Namus gibi tuzaklarında sen vardın. Red Kızılok imzalı bir şarkıydı, dinlediğimiz Derya Baykal tarafından seslendirildi. Kızılok, Uğur Mumcu anısına yaptığı Vurulduk Ey Halkım başlıklı kitaplı kasetle bir dönem adından söz ettirmişti. Albümü bizzat kendi anlatsın. 1996 yılına ışınlanıyoruz. Vurulduk Ey Halkım, Umagın çıkardığı yani Uğur Mumcu ee, Vakfı'nın çıkardığı bir yapıt bu. Bu yapıtı kaset kitap haline getirdiler ee, ve Sesleniş adlı 1975 yılında e, Gözlem'de bir yazısı vardı Uğur Mumcu'nun. Ee, onun seslendirilmesi istendi. Ben de seslendirdim. Giresun'daki yoksul köylüler sizin için öldük Egedeki bütün işçileri sizin için öldük Doğudaki Sıraksız köylüler sizin için öldük. İstanbul'daki Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da param elleriyle ufak pamuk taşıyan işçiler sizin için öldük. Öldürün Gözge'yi halkım! Unutma bizi! Unutma bizi! Programımızın bir konuğu var Özge Mumcu. Özge ricamı kırmadı ve bugünkü program için babasını, onun izinde yaptığı çalışmaları ve bugün yapılacakları anlattı. Sevgili Murat günaydın. Öncelikle bu programda babama yer verdiğin için çok teşekkür ederim. Bugün yine bir 24 Ocak. Babamı öldürülmesinin 24. yılında evin önünde yine anacağız. 24. defa. E, hayat çok hızlı geçiyormuş bu yıl e, ben bunu hissettim. E, çok zor dönemlerden geçiyoruz. E, bizim hani e, kendimizi muhalif olarak tanımlayacağımız kesimlerin e, çok zorlandığı ve biraz çaresiz hissettiği dönemlerden geçiyoruz. E, bu dönemleri yine birlikte durarak atlatabileceğimize inanıyorum. Ee, biz 24 senedir Uğurumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı olarak ve aile olarak babamın adının yaşatılması için e, belki insan üstü diyebileceğim bugün bir çaba sarf ettik ve bugün onun unutulmadığını ve e, farklı kesimlerle de kesimler tarafından yaşatılmak istediğini adını görmek çok beni mutlu ediyor. Bugün her zamankinden daha çok e, layıklıya ihtiyacımız var, demokrasi ihtiyacımız var ve ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Hele bu başkanlık bir referandum sürecine girerken bizi biz yapan demokratik ve parlamenter sisteme sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Son belki senin programına da bağlayacak bir babamın sözüyle bitireyim. Türküleri yakanlar, yasaları yapanlardan daha kuvvetlidir, daha güçlüdür. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan, Kemal, şu feleğin işine bak, işine bak. Uyan uyan, Gazi Kemal, şu feleğin işine bak, işine bak. Özge Mumcu'yu anlatmayı sürdürüyor. Az sonra dinleyecekleriniz 24 yıl önce bugün kaybettiğimiz Uğur Mumcu hakkında çok da bilinmeyen şeyler. Şimdi e, Secaettin Tanyerli babamın çok sevdiği bir e, tangocuydu. Ta tango yorumcusu diyelim ve onların gençlik döneminde de çok... E, papatya gibisin beyaz ve ince çok bilinen ve çok çalınan bir tango e, biz tabi çocukken babam onun e, kasetini aldı e, bizim çok uzun araba yolculukları yaptığımız için deli gibi kaset dinlerdik yani işte Sezen Aksu Nilüfer e, Secahattin Tanyerli Beatles e, Elvis Presley falan böyle bir e, şeyimiz vardı e, bir e, ne diyeyim bir akışımız vardı e, Seyfettin Tan Yerliydi. E, sözlerini falan da din şey yapardık. E, i̇şte dinle sevgili dinle çok zamandır yalnızım kırıldı artık sazım şimdi kalbimi dinle diye e, çok güzel bizim seyahat müziğimizdi Seyfettin Tan Yerli koyardı ve çok çok severdi ve hani bir belki gençlik günlerini hatırlardı. Ben ben de öyle bir izi kalmış. Dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnızım Kırıldı artık sazım Şimdi kalbimi dinle Unutulsa sevdolur Ve tatlı hatıralar Senin için hep ağlar Kırık kalbimi dinle Ben bir Yaralık bu şu, yürekten Bugünkü programımı Uğur Mumcu'ya ayırdım ve mikrofonu kızı Özge'ye uzattım. Ona babasını hatırlatan şarkıyı sordum. Cevabı, 1980'li yılların sonunda bir 1 Mayıs sabahına götürdü beni. Açıkçası çok iyi bir müzik dinleyicisiydi ve bize mesela iki şey yapmıştır. Bir, bütün klasikleri, klasik müzik koleksiyonlarının kasetlerini eve toplamak, bir diğeri de şey, bütün klasikleri okutmak, edebi klasikleri, Göte'den işte Balzaka falan giden bütün dizileri hop diye kütüphaneme koymuştur. Ve çok iyi bir de dinleyiciydi fakat çok kötü bir e, müzik yeteneği hiç yoktu yani. E, çok e, şey yapardık, e, melodiyi tutturamazdı söylerken biz bu çok dalga geçerdik evde onunla, çok eğlenirdik o haliyle. Ama e, sonra bizim çok yani müzik, müziği olan yeteneğimizi çok desteklemiştir, müziği olan ilgimizi. Ve e, dediğim gibi hep böyle evde e, plaklar, kasetler e, dinlenirdi. Her bir Mayıs sabahı bir marşla uyanırdık biz. Bir Mayıs, bir Mayıs işçinin, emekçinin bayramı bu vardı. İkincisi, jandarma biz sosyalistiz. Bir Mayıs sabahlarını biz böyle geçiriyorduk evde. Gayet o zaman bayram falan değildi tabii. Resmi tatil de değildi. Bir Mayıslar kutlanmıyordu ama biz evde gizli gizli plaklardan kutluyorduk. Ay Jandarmanın Süngüsünü Yakıyor Mahpus yoldaş Pencereden Jandarmaya Bakıyor Mahpus yoldaş Pencereden Jandarmaya Bakıyor Diyor ki o, sın kardeşimsin köylümsün kırlarından salgın gelem köyden gel Hoşum bizimledir, elini uzatsana. Şamdarma sen, ahbir bilsen, sana ne iş verdiler? Belki bir gün zabit sen. Özge Mumcu anlatmayı sürdürüyor. Ondan dinleyeceğimiz son hikaye bir John Bayes hikayesi. Uğur en sevdiği şarkıcılardan biri olan John Bayes, yıllar sonra onun anısına Livanelinin Yiğidim Aslanım şarkısını seslendirmişti. Özge Mumcu anlatıyor. Şimdi tabii abimle 4 yaş farkımız var. Onun kasetleri var. Ondan sonra kasetçaları var. Birazcık da rock seviyor falan. Ondan sonra ona göre bir şey, o kaset e, şeyi arşivi oluşmaya başladı. Ben de tabii yani 7-8 yaşında niye kasetim olsun ki şimdi bakınca. Tutturdum bana kaset alın bana kaset alın. Ben ilk kasetime sahip olmak istiyorum diye. Ne aldı biliyor musunuz John Weiss? Tabii daha sonra çok e, Zülfü Limaneli eliyle John Weiss'ın Yiğidim Aslanımı söylemesi e, işte o konserlerde falan. Onları da canlı konser kaydını yanlış hatırlamıyorsam 91-92 yıllarındaydı. E, onları da daha sonra dinledik. Sonra tabii John Weiss o Yiğidim Aslanımı bayağı hala arada sırada söyler. Bu da bir anekdot olarak e, kalsın. What? Mm -hmm. Katkılarla memleket tarihi bitti. Bugün 24 Ocak 2017 Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 24 yıl geçmiş. Hatırası dün gibi hafızamızda, acısı hala taze. Anı önünde saygıyla eğilirken kızı Özge Mumcu'ya programa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte bu mikrofon başında olacağım. Bendeniz Murat Miriç. Aranızdan ayrılmadan önce barış dolu günler temennimi yeniliyorum. Hoşçakalın.